kardeşlerim muazzaz müminler insan melekle hayvan arasında bir varlık ibadetle namazla uruşla haçla riyazeti var bir halden başka bir hale inkılap eder Allah azze ve celleye yücelir meleklerin ufkuna yükselir Aksa halde ise ulai kekel enam ibadhum adal bütün algı idrak melekelerini kaybeder hayvanlara, hayvanlardan daha aşağı bir dünyaya evrilir, savrulur, gider, yok olur. Cenab-ı Hak oruçla bizi bir irade sınavına alıyor, iman mektebine alıyor. Ruhunuza hakim olacaksınız, ruhunuza hakim oldukça meleklerin ufkuna doğru yükseleceksiniz, yüceleceksiniz. Çünkü oruçla şehvetinizi kıracaksınız Dünyaya olan meylinizi kıracaksınız Ekmek var, su var, şu kadar gıda var Fakat sahur vaktinden iftara kadar Almayacaksınız, yemeyeceksiniz Ruhunuzu iman, irfan kalıbı içine koyacaksınız Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kimyasıyla mayalanacaksınız Onun için oruç bir iman, bir irade hamlesidir Bu yüzdendir ki oruç Mekke'de değil de Medine'de emredilmiştir Evvela iman sonra namaz ardından cenabı Hak orucu emrediyor Yani imanı olmayanların namazı olmayanların Oruç mektebinde o irade sınavında muvaffak olmaları mümkün değil Bunun için evvela iman var Sonra sizi o oruç mektebine irade mektebine alıyor ki Orada büyük hamlelerde bulunacaksınız Bedir'i o oruçlu ruhları kazandılar. Fetih Mekke'de imanın İslam'ın önündeki o en azametli bendi yıkanlar oruçluydular. Ramazan ayında Allah onlara Fetih Mekke'yi nasip etti. Bu yüzden oruç ayı Ramazan ayı bir istirahat mevsimi değil, dinlenme mevsimi değil, fetih ayıdır, Cihad ayıdır. Medine-i Minevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeni bir millet yapısı, ümmet kadrosu teşkil ediyorlar. Fakat dışarıdan tağîlerin, bağîlerin tasalludu var, onların hücumları var. Aleyhissalatu vesselam onlara madem ki irfani hamlelerimiz, imani hamlelerimiz bunlar tarafından, tağutlar tarafından akamete uğratılıyor. O halde وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ Sizin yolunuz, sizin ufkunuz belli. Allah yolunda, ilahi kelimetullah uğruna cihal ediniz yani mademki oruç mektebine, irade mektebine girdiniz o halde fedai canda bulunmak kainatın sahibi tarafından sizden talep ediliyorsa o halde buyurun meydan sizi bekliyor. Kur'an-ı Hakim onlara Oruç ayında irade, iman hamlelerini nasıl gösterecekler? Örnekler getiriyor önceki milletlerden, önceki ümmetlerden. Hazreti Talut'u anlatıyor, onun ordusunu anlatıyor. Müslümanlar perişan, Müslümanlar biçare, onları yurtlarından sürmüşler. Çocuklar, babalarının arkasında, kadınlar, eşlerinin, oğullarının arkasında ağlıyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Acılar, acılar üzerine geliyor. Sanki gökyüzünden, semadan azap yağıyor, acı ızdırap yağıyor. Peygamber'e geliyorlar, bu tufanın, bu karanlık gecelerin sabahı var mı, diyor. O da melik olarak onların başına Hazreti Talut atıyor. فَلَمَّا فَسَلَ دَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَل۪يكُمْ بِنَهَرٍ Kudüs'ten iman, irfan ordusu ayrılıyor, yola çıkıyorlar. Yolda giderken, ilerlerken Talut onlara diyor ki Şimdi iradeleriniz sınanacak Yani sizler peygamber davasına sahip olabilir misiniz? Ona muhatap olabilir misiniz? Bu bayrağı izzet, ifet, saldırıya uğradığı zaman koruyabilir misiniz? yani? Fedai canla bulunabilir misiniz? Bunun için Cenab-ı sizin iradenizi imtihan edecek, onu sınayacak Nehre geliyorlar Hz. Talut diyor ki komutan devlet başkanı. Buradan içmeyeceksiniz. Almayacaksınız. Sadece bir avuç alacaksınız. Dayanamıyorlar, olmaz diyorlar. Yani su içmeden Calut'un ordusu karşısında durulur mu? Ona karşı bu dava İslam iman müdafaa edilir mi? Dinlemiyorlar. Talut'u içiyorlar. Hem doya doyana kadar içiyorlar. Feşeribu minhu illa qalilan minhum. 300 küsür Müslüman var Onlar bu Allah'tan Allah'tan gelen bir emir ise Ona lebbeyk diyorlar Bize lebbeyk demek düşer diyorlar teslim oluyorlar Bir avuç içiyorlar karşıya geçiyorlar Calut'un ordusuyla karşılaşıyorlar Muazzam bir ordu var O suyu içenler diyorlar ki قَالُوا لَا تَعْقَةَ لَنَهَا Bugün bizim gücümüz yok, kuvvetimiz yok Suyu güç ve kuvvet sahibi olmak için içmişlerdi. Biz bu ordunun karşısında muhafaza, İslam'ı muhafaza edemeyiz. Hakkı müdafaa edemeyiz diyorlar. Fakat bir avuç su içenler onlar diyorlar ki قَالَ ne, يَضُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَل۪يلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَث۪يرَةً بِاِذْنِ Rabbimiz bizi bekliyor, Allah bizi bekliyor. Uhud'daki ashab-ı kiram gibi, Hz. Muhammed'in öğrencileri gibi cennetin kokusunu alıyoruz diyorlar. Kesin bir şekilde bütün iliklerine, bütün hücrelerine varıncaya kadar onlar Rablerine ulaşmaya dair ikanları var, imanları var. Diyorlar ki, nice azlar çoklara, nice küçük cemaatler büyük ordulara galip olmuştur Allah'ın izniyle Allah bizimle bu zor zeminleri de gulyabani mevzilerini aşarken de Allah'ın müsteti bizimle olacak ordular bir araya geliyorlar Rabbena efri galeyna sabran bize kara kuvvetlerini bize hava kuvvetlerini gönder yarabbi demiyorlar biz burada cenneti biz burada cemalini istiyoruz O halde gökten yüreğimize sabır boşat Allah'ım رَبَّنَا <gülüyor> اَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَغْدَامَنَا Ayaklarımızı da burada sabit kıl Aklımıza, yüreğimize korku gelmesin Ya Rabbi diyorlar فَهَزَمُوهُمْ بِاِذِنِ اللّٰهِ <gülüyor> Allah'ın izniyle 300 küsur Müslüman Calut'un ordusun orada hak ile yeksan ediyor, yok ediyor İman İslam İrade sınavını geçenlerle büyük bir zafer kazanıyor Şimdi kardeşlerim Bir irade bir iman ayına doğru gidiyoruz Yine İslam sokaklarında, İslam beldelerinde, alim İslam'da Sokaklarımızda, şehirlerimizde barıt kokuları var Yine çocuklar ağlıyor, yine anneler Yavrularının tabutları arkasında Ardında gözyaşı döküyorlar Yine bugün Kahire sokaklarında paletler Tanklar ruhumuzu imanımızı çiğniyor Yine bugün camiden çıkan müslümanlara namluları çevirecekler Yine çocukların endişeli bakışları arasında babalarının ellerinde kelepçe vuracaklar alacaklar onları meçhule götürecekler yine mazumlar gelecekler bir çareler gelecekler Talut'un ordusu gelmez mi Allah'ım bu karanlık gecelerin sabahı olmaz mı Allah'ım iman ve İslam'ın azametli yürüyüşlerini bu gözler görmeyecek mi Allah'ım Arakan'dan Şam'a Halep'ten Kahire'ye acılar ızdıraplar içerisinde yeniden bir irade ayna bir iman ayına doğru gidiyoruz. Dün ajanslarda bir haber geçmişler. Müslümanlar Kahire'de berberlere koşuyorlar, korkudan sakallarını kesiyorlar. Neden sakallarını kesiyorlar? Yalan yobazlarına göre, şu şunun için sakal kesiyorlar. Oradaki şuurlu Müslümanlar, muttaki Müslümanlar, şimdi ellerine kelepçe vurulanlar, onlar sakallı diye, onlarla kendilerinin aynı davaya sahip olmadıklarını izhar edebilme adına Gençlerin koşup sakallarını korkudan kestiklerini söylüyorlar. Ben de sizlerin huzurunda Hazreti Muhammed'in minberinde onlara diyorum ki ey yalan yobazları değil Allah Resulü Aleyhisselam'a aidiyetimizin vesikası olan sakalımızı kesmek, saçımız adedince başımız olsa her birini Hazreti Muhammed'e aitiz diye ona aidiyetimizden diye alsanız Vallahi zerre kadar Müslümanlar geriye adım atmayacaklar. Siz iman ve İslam tarihinden gafil olan yalan ve küfür yobazları kimin imanıyla alay ediyorsunuz? Biz öyle ümmet kadrosuna aitiz ki Zeyd bin Desine radıyallahu anh aldılar Hz. Muhammed'in öğrencisi idama götürdüler. Ebu Sufyan mızrağı aldı göğsüne dayadı. Diyor ki o zaman, şimdi peygamber senin yerinde olsa, sen de evinde çocuklarınla beraber olsan istemez miydin? Allah Resulü'nün öğrencisi, ölümle yüz yüze gelmiş, cennetin manzaralarını seyrediyor. Ebu Sufyan'a, Mekke'nin kafirlerine, kafirlerine meydan okuyor. Diyor ki, değil Allah Resulü Aleyhisselam benim yerimde olsun. Vallahi şimdi Medine'de, onun ayağına diken batmasına bile ruhum rıza gösteremez. Ebu Süfyan derin bir hayret içerisinde, "Ma raytu ahaden yuhibbu ahadan kema yuhibbu ashabu Muhammedin Muhammeda. Vallahi yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı gibi onu seven yeryüzünde başka bir insan, başka bir liderin insanlar etbağı tarafından böyle sevindiğini görmedim." diyor. Biz o zeydbin, desinelerin yolundan gidiyoruz, onun bayrağını taşıyoruz, ne demek? Dar ağaçları kurulduğu zaman, bizim alimlerimize, allamelerimize, Allah Resulüne ait diye idamları gösterdikleri zaman, başınızdan Hazreti Muhammed'e aidiyetin resmi olan sarığı alın dedikleri zaman, bu sarı, madem ki Hz. Muhammed'i temsil ediyor, bu baş kopmadan bu sarığı buradan alamazsınız diyen Hazreti Muhammed'in yolundan giden alimlerin talebesiyiz biz. Siz hangi sakaldan bahsediyorsunuz be gafiller? Demiyorum o kahramanımız. Ey zanadika! Şu saçların kadar başım olsa her gün birini alsanız vallahi Hazreti Muhammed'in düşmanı olan bu zındıkaya bu baş, Allah'a eğilen bu başlar eğilmeyecektir Allah'ın inayetiyle. Onun için o Mısırlı kardeşlerim adına endişeniz olmasın. 49 yılında onların ulu hocalarını tahrir meydanında şehit ettikleri zaman camilerin kapılarına kilit vurdular. Camilere girişi yasakladılar. Ne kadar öğrencileri varsa onları hapse koydular. Defnedilmesine müsaade etmediler. Dört tane kız kardeşi ve 90 yaşında babası, tankların arasında, asker ve polislerin arasında Hasan el-Benna'yı alıp da kabre dört tane kız defnetmişti. Onun için onlar o yıllardan bu yıllara geldiler. Bütün camileri kapatsalar da, bütün Müslümanların ellerine kelepçe vursalar da, Kafirler, zalimler, tağutlar Ne Kahire'de, ne Hamada, ne Arakan'da Allah'ın nurunu söndüremeyecekler Çünkü biz Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'dan Oruç mektebinde o imanı öğrendik O cihad ruhunu öğrendik Eğer onların gücü olsaydı Firavunlar, Nemrutlar, tağutlar Ne neronlar gördü bu dünya Ama hala Arakan'dan Cebelitar'a kadar, ümmetin camilerinde, ümmetin minarelerinde Allahu Ekber, Allahu Ekber okunuyor. Her şeye rağmen, bütün güç kuvvet sahiplerine rağmen, Allah en büyüktür. Ellerde kelepçeler olsa da, zindanlar La İlahe illallah, Muhammed Resulullah diyenlerle doldurulsa da, Kahire'de karanlık, Hamada acı ızdırap olsa da her şey rağmen Allah'ın büyüktür. Biz bedilerin, fetih Mekkelerin müjdesini veren Ramazana doğru giriyoruz ve kainatın sahibinden Bediller, fetih Mekkeler bekliyoruz.